ve bağımsız seslerin güncesi. Sesli Meram 362 Karşı Radyo 234 Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait işler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme vereti. Sesli Meram'ın kayıt kütüğü karşı radyoda başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Deneyimlenen, güncellenen, ve bariz bir biçimde hayatımızın ortasına bırakılan, var edilmiş şeylerle ne norm bırakılıyor ne normatif bu haftanın güncesinde. Simsiyah bir fazit döngünün ortasında renkler getiriliyor Cerahatin akşeden devletlinin bu yenisinin görüngüsü, bütünüyle bu temsili yok ediyor. Düşünsel ifadenin çeşitlendirilmesi, sözün savunulabilir hali bir kenara terk ediliyor. Yaşama düşürülen gölgelerin refakatinde büsbütün hayatın müştereken var edilen döngüsü gelip deşik ediliyor. Renkler soldurulup eksiltiliyor. Bütün paramparça edilirken sıradan insanların birbirlerini duymasının da öne alınmaya çalışılıyor. İleri demokrasiden dem vurulurken tek hamlede tek bir adamın, tek bir tahayyülün peşi sıra ülkedeki yaşam çöpe basılıyor. Ne hak kalıyor geriye ne hukuk, ne norm bırakılıyor ne normatif. Ne ses kalsın ne de tek bir aykırı söz denilip uğursuz katran karasının göndere çekilmesi güncelleniyor. Her dilde her renkte ortaklaşa birlikteyken manası olan rengahenk bütünleşik bir badire atlatıcı sağduyunun temelinden ola gelen aksam griye bulanıyor. İsle izole ediliyor. Birlikteliğin palas pandras, çat kapı hiç ama hiçbir neden ileri sürülmeden cerahati kurban edilmesinin saf dilli bir anlatısıdır. İşte bu birkaç satır birkaç söz Birkaç seferlik meyram. Dönüp dolaşıp 20 koca yılın ezberlerle ne hale konulduğunun kaydını düşmektir o mesele misal. Her şekilde bir ülkenin dönüşümünün nasıl embet, bed, en feci, en katran karası hallerle birlikte var edildiği yeterince örnekleriyle gündelik bir mesel kılınmıştır. Hazretin ve ekip arkadaşlarının kurdukları düzenek sıradan insanların hayat haklarının sıfırlanması bahsedini lokomotif eylem kılar. Biyopolitik eylemlilik o ana lokomotifin devamlılığındaki bu ülkede var edilmiş çatısıdır. çatıstır. Kürdün özlü kalkları talan edilirken, Ermeninin varlığı küfre meze kılınırken, Süryaniler köylerinde kovalanmaya, diril ailesi gibi akıbetlerinin başlarına getirilen fecaatin konuşturulmamasına bir dolu örnekler var edilir. Bunlar kesmez, romanın hakkı çalınır. Rum milli ve yerli düşman kataloğundaki en sağlam yerini muhafaza eder. Hatta ekranlardan uh, ulan Micho Takis... Ee, e, ah de ah, doğrusunu söyleyemeyeceğim. Maalesef ki Dumbes Greece diye konuş çevrilebilmiş. Bu kadar ahmaklığın içerisinde Yahudi binlerce yıllık denilen bir dostunun izlerini en yok etmek için uydur kaydır Tevrat'ların pazara satıldığı bir dini motif. Daha azı da var. ezdilerin başlarına getirilmiş fermanların Sonuncusundaki katkının ta kendisi devlet kaşısıyla beslenen tiplemelerle var edilir. Düzenin öteki ad dediği her kimse her neredeyse her ne şekildeyse onar karşılığının karşıtlığın onlara ve onunla beraber hareket etmeye devam eden insanlara karşıtlığın koşulsuz ve sınırsız hallerinin hep ama her yekünüdür. Bu mesele bir meselemiz. Bir uzun soluklu serüven denilip de ustalık dönemi adlandırılan bu son birkaç seneyi bir kez göz önünde getirdiğimizde bütün bu karışın halinin renklerin çalınmasında pekala örneklerini görebiliriz. Demokrasi zaten laftı da o hayatı var eden insan haklarının tarumar edilmesi üstüne ilave oldu. Kötürüm kılınmış, adalet neydi ise bir türlü nesnelliği var dilemeyen hürriyet de aynen bu sahnede hayatın tam ortasından çekilip çalınır. Daha da vardır elbette mutlaka. Kasababro geçtiğimiz hafta önemli bir haberi paylaşmıştı. Kızıltepe'nin Brahmiye köyünde 1915'ten beridir kapalı olan Süryani Ortodoks Mor Gevaris Kilisesi'nin açılış günü bir Süryani aile köyde yaşayan Süryani aileye saldırı gerçekleştirilmişti. 5 Haziran günü Kızıltepe ilçesindeki Brahmiye Türkçesi Işıklar köyünde 1915'ten beri kapalı olan Süryani Ortodoks Mor Gevaris Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandıktan sonra Mor bu Özmen tarafından gerçekleştirilen ayinle açılışı yapılmıştı. Burada e, ayin sonrası köyde yaşayan tek Suriyan aile aralarında Metropolit Filiskinos Özmen, Horesi Horiye Biskobos Akküs ve Midyat Mor Yakup rahibi Daniye Savcı'nın da aralarını bulduğu misafirleri konuk ettiği esnada edinilen bilgiye göre araş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Şehmuz'de ve yakınlarını saldırısına oluyor. Bu kayıtlara da düşüyor. Eve saldırılıyor, arazilere atışa veriliyor. Bir kısım şikayetçi oluyor ve tumaçelik bunun pardon sadece geçici olarak değil düzenli bir hak kasmının da devamı olduğunu söylüyor. Yaklaşık bir yıl önce Yılmaz ailesinden bazı kişiler tekrar Duyan ailesinin evine davet ediyorlar. Davete icap eden sürüyenler Duyan ailesinin evinde hakarete uğrayıp kovuluyorlar. Ve bu iddialar işte haklıyı haksızı kime göre nasıl belirleyeceğiz diye soruyor vekil. Ee, geçtiğimiz dönemin vekili falanca yani şunu mes söylüyor meselesine gelirse unutmayalım ki 1915'te sayfayı yaşayan Süriyaniler nüfuslarının üçte 2'sini kaybederken e, ki keldanilerin önemli bir kısmı da orada hayatını yitirmişti. Nasruller önemli bir kısmı yok oldu. 800 bin civarı sahip oldukları maddi ve manevi birçok değeri de gasp edildi. Dolayısıyla büyük bir travma geçirdiler bu büyük bölümü şu an hala bu tra travmanın etkisinde ancak son yıllarda artan cesaretle birlikte gelişen Suriyelilerin hakarame mücadelesi galiba birlerin fazla geriyor der devam edeceğim ama e, şükür ki bu Yılmaz ailesinin işte hakkının hukukunun tesisinde bir biçimde gerçekleştiriliyor e, daha sonra Tumaçeli'nin kendi inisiyatifi ve işte e, Filiskinos Özmen'in de destekleriyle beraber bir toplantı gerçekleştiriliyor ve bu toplantının esnasında işte bir barış gibi bir pakt ortaya çıkıyor. Ee, pek çok neden ilerli sürülüp insanlar evlerinden edilirken o izleri korumaya, o izleri barındırmaya işte Kızıltepesi Midyat'ıydı, Kızıltepe'siydi, Koser'iydi. Pek çok yerde bunları muhafaza etmeye çalışan bir kimlik, bir aidiyet, bir değer. Tıpkı Medzihan, tıpkı Seyfo, tıpkı Pontus Rumsoy kırımında olduğu gibi arta alanların mücadelesinde belli bir gücü arkasına bulan bir başkasını ezmeye nasıl rahatça devam edecektir yani nedir Allah'ını severseniz. Şurada 3 günlük dünya dediğim şeyde tam da buna tekabül etmiyor mu? Dediğim gibi işte bir orta yol bulunmuş. Konuşacağız. Daha da anlatacak çok şey var. Ee, mean ile başlamıştık. DMBB Digital'dan Moments Will Be Lost. Şimdi sırada Photo Albums of Memories ve hemen arkasına Do You See? This cool records tangent stage system error karşılar dedim. meram Karşı da, da devam ediyor rezilliğin içerisinde bir döngümüz, bir normalimiz, bir normatifimiz kalmadı maalesef. Diyarbakır'da dikrana gertte Ahmet'te 8 Haziran sabahı yapılan ev baskınlarında 20'si gazeteci, biri gaz basın emekçisi 21 kişi gözaltına alınmış. Gözaltındaki Dicle gazeteciler, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı Serdar Altan, Jin News müdürü Safiye Alagaç, Jin News editörü Gülşen Koçuk Mezopotamya Ajansı Editörü Aziz Oruç Hıvebun Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken Esmer Tunç Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut Mazlum Doğan Güler, Mehmet Çain Elif Üngür, İbrahim Koyuncu Remziye Temel, Mehmet Yalçın Abdurrahman Öncü, Lezgin Akdeniz Kadir Bayram, Feynaz Koçuk'un Gözaltı Suresi Geçtiğimiz hafta iki gün uzatıldı. Biz e, yayına hazırlarken 16'sına kadar uzatıldığını bildirdiler. Gözaltı süresinin uzatılması, aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanması ve gazetecilerin çalıştıkları yapım şirketlerinde arabanın devam etmesi gösterilmiş. E, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı olmak üzere e, 21 insanın yakalanması ya da gözaltına alınması bir biçimde, basının susturulması, Diyarbakır'da protesto ediliyor. Aralarında HDP, Demokratik Bölgeler Partisi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Türk Mimar ve Mühendisler Odası, Kültür Kurumları, Kürt Edebiyatçılar Derneği, Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği, Medeniyetler Beşiği, Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği, Tutuklu hükümlü aileleri yardımlaşma derneği, Met tutuklu aileleri dayanışma federasyonu, özgür kadın hareketi, roza kadın derneği, ekoloji örgütleri, insan hakları izleme ee, insan hakları derneği, Türkiye insan hakları vakfı, barış anları 78'ler girişimi gibi pek çok üye DFG'yi ziyaret ediyor. Burada yapılan konuşmalarda ee, Batman vekili. E, felekten Nesucan'ın dediği gibi A.P. Musa'nın gürbeteli er sözlerinin ardalarına yapılan gözaltılarla baskıların sürdüğü bildiriliyor. Gazetecilerin gözaltına alınma gerekçesinin televizyon programları yapmaları olduğunu ifade eder Uca. Üç gündür dosyalarında kısıtlama var. Üç gündür ailelere haber alamıyor. Üç gündür gazeteciler hücrelerinde rehin tutuluyor. AKP, MHP faşist ittifakı içerisinde olup da Olduğu kadar dışarıda da saldırılarını sürdürüyor. Toplum içinde gideceği belli olan bu ittifak bu nedenle Özgür basını ve HDP'ye saldırıyor. Federi Kürdistan ve Kuzeydoğu Suriye'ye saldırılarını sürdürüyor. Özgür Basın'ın kalemini susturmaya çalıştılar. Bütün medyayı kendileri gibi düşündürmek istediler ama hakikati Özgür Basın'ın doğru bir şekilde anlatmasından dolayı bu saldırılar yapıldı der. ÖHD Diyarbakır Şube Başkanı Özüm Morgun da mücadelede alan özgür basın hiçbir zaman susmayacak diye bildirir. DFG başkanı tutsak olmayan geçtiğimiz hafta gözaltındaydı Dicle Müftüoğlu da açıklamasında... Bizler Özgür Basın olarak bu dayanışma için tüm siyasi parti temsilcilerine, kurum ve örgütlerin temsilcilerine teşekkür ediyoruzlar. Özgür Basın'a yönelik 30 yılı aşkın sürede devam eden baskıların olduğunu dile getirir Müftüoğlu. Bürolarımız bombalandı vazgeçmedik. O zaman da söyledik. Şimdi de söylüyoruz. Susmayacağız. Arkadaşlarımız katledildi. Gözaltında kaybedildi. Susmadık. Yılmadık. Her gün daha fazla çalışmaya başladık. Biz gücümüzü AP Musa'dan gurbeteli er sözlerden hafız Akdemirlerden, Nujiyan, Erhanlardan Cengiz Altunlardan alıyoruz Biz AP Musa'nın kırılmak istenen kalemiyiz 30 yıldır yazmaya devam ediyoruz Hiçbir operasyonda bizi susturamayacaklar Bütünüyle Bu işte Özgür Basın temelli Ya da Kürdistan'da, Bakır Kürdistan'da Rojava'da ya da Türkiye'nin kalanında Ya da işte e, Irak Federi Kürdistan'da olan bitene Dair bir şeylerden haberdar olmak isteyen Herkesin önünde bir set çekiliyor Bunda yaygın medyayı alternatifleştirirken işte o yaygın medyanın kıyısında bulunanları ki biliyorsunuz bu gözaltıları e, makul bir biçimde Yeni Yaşam. E, tabii ki o da bir özgür basın geleneğinin devamlılığından gelen bir yapım. E, yeni Yaşam gazetesi evrensel ve bir gün dışında neredeyse hiçbir gazete hiçbir yayın görmedi. İnternette de sanal alemde duvar, e, gazete karınca. Ee, yanlış değilsem eğer e, tabii ki bunların içerisinde söz konusu olanı artı gerçek gibi birkaç yayın e, belki bunlara birkaç tane daha ilave edilir ama öbürleri sustur e, TRT mesela bir haber yayınladı işte TRT'ye nasıl ulaştığı Me meçhul e, bu insanların işte terör örgütü propagandası ya da şunu bunu yaptıkları ile ilgili bir vahametle yola çıkıldığını söylüyor renkler solduruluyor Gerçekten ve hakikate dair haber veren temsilcilerden 20 gazeteci ve bir çalışan 21 insanın hakimeti mevcut kılınmaya çalışılıyor ve bu yani bir normalmiş gibi davranılıyor ve bununla beraber de ülkedeki işte o e, patavatsızlık ve bu işte boş çenelik altı gün sonra hala yanıtsız konulan bir durumu göstere geliyor ve altı gün sonra hala insanlar yanıt alamıyorlar. E, onu sus, buna sus, şuna sus, şunu yapma, bunu yapma, bunu etme derken ne yapılabileceği ya da ne yapılması gerektiğine dair kimseden bir yanıt gelmiyor. İhadenin açıklaması var. Çeşitli basın örgütlerinin desteklediği ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu toplu imzaya açılan bir metin var. Onunla da bahsedelim. Dediğimiz gibi Karşı Radyo'da bir alternatif ses yayın, alternatif sunum, alternatif bildirge merkezi. Karşı radyonun da emin olduğum bir şey varsa o da işte bu tarz alternatif üretimlere gerçeğin sesinin peşinde koşanlara destek olduğudur. Onlara da selam söyleyelim. Bu yandan bize de bu fırsatı verdikleri için de teşekkür edelim. Ee, yayın devam edecek. Dior Since Dance Disko cool Records'tan gelecek. Hemen arkasında Alpha Rhythm, Resilient, Leo Wood üçlü olarak bu sefer One Day At A Time Focus Recordings'tan. Sesli meramda olacağız. Biz karşılayacağız. <gülüyor> So right ride, ride to the eastern glory days I ain't gonna chase my life wishing these away From now I'm living one day at a time glory days I ain't gonna chase my life A friend away From now I'm living one day at a time Sisteme rağmen devam ediyor. Yahadi Ahmet temsilciliğinin yaptığı bir açıklama var. Türkiye gazetecilerinin soruşturma ve kovuşturma tehditleriyle karşılaştığı, basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan ülkelerin başında geliyor. Mesleki faaliyetlerinden dolayı özellikle Kürt gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklanması sistematik bir tavır olarak sürdürülüyor. 7.188 sayılı kanunla kabul edilen birinci yargı paketi ve TMK 7-2 maddesini eleştirinin ve haber alma amaçla yayınlanan suç sayılmayacağına dair ekleme yapılmış olmasına rağmen, bugün gazetecilerin yaptıkları TV programları iddiasıyla gözaltında tutulması kanunilik ilkesinden uzak keyfi bir uygulamadır. Kürt basın emekçilerine yönelik bu gözaltı işlemleri yargı ve tacizi sürdürülmek istendiğini de göstermektedir. Yetkilileri gazetecilik mesleğini ve haber suç gören, Gazeteciyi hedef gösteren anlayıştan vazgeçme Türkiye'de sivil toplum örgütleriyle basın örgütlerinin 21 Kürt basın emekçisinin gözaltına alınmasına karşı daha güçlü bir dayanışmaya davet ediyoruz derler. Halkın haber alma hakkı engellenemez. İHAD Diyarbakır Şubesi, Roza Kadın Derneği, TİMOP, Ahmet İl Koordinasyonu, TİF, Diyarbakır Temsilciliği, KESK, Ahmet Şubeler Platformu, ÖHAD Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Tabip Odası ve DİSK Diyarbakır Bölge Başkanlığı'nın ortak açıklaması bu. 837 gazeteci ve 62 kurumdan ortak açıklama gözaltındaki meslektaşlarımızın da yanındayız diye bildirilir. Bu Türkçesini söyleyeyim. Biz meslektaşlarımız büyük bir özveriyle halkın haber alma hakkı için çalışan özgür basın geleneği açısından bu baskı ve yıldırma politikaları tanıdık olsa da operasyonlara ve politikalara alışmayacağız der. Gözaltındaki gazeteciler, Kürt gazeteciler hemen serbest bırakılsın diye isimler tekrardan telaffuz edilir. Ve bu Kürtçe, İngilizce, aynı zamanda da Ermenice olarak paylaşılır. Ee, belki hala ekleme ihtimalimiz var. Yani e, bir isim bir isimdir. O oluşturulan şeye karşı bu 8 Haziran'dan bu yana devam eden çürümeye, eksiltmeye ve gözdağına karşı... Ee, Olabildiğince yalın bir biçimde özgür basının susturulamayacağına dair bir meram ortaya çıkartılır. Ee, çarlatan tiplemelerin ekranlardan abuk subuk ucubelikleri seslendirebildikleri bir yerde. Tabii ki Türkiye'nin işte bu ev jeopolitik durumunun ya da kendine münasır bir biçimde hani Yunanlarla savaşırız. Rojava'yı alırız. İki gün sonra da bilmem nereye gireriz. oraya dalarız, Buraya çıkarız. Petrol de fışkırıyor sürekli bilmem nemizden. Arka bahçemizden. Bak görürsünüz 2023'te Borda çıkacak. O zaman işte başamiri siz görün vay aman vay. Düzleşeceğiz. Dolar olacak. Yok 8-9 lira. Hatta 10-11 olacak. E, yalan söylüyorlar. 6 lira olsa yeredir bence. Gibi şarlatanlıklar ekranı kaplarken... Ee, mesela hani Garopaylan gibi bir durum söz konusu Garopaylan'a aydınlardan destek gelmişti onunla haberini yapabilen 3-5 basın kurumu var bakın düşünün bu kadar bu haldeyiz ee, Garopaylan'ın ihade insan hakları ve ayrımcılığa karşı platform olarak Garo'nun arkadaşları sivil inisiyatifini başlattık Garopaylan'a tehdit ve hakaretlere karşı onunla dayanışma içinde olmak isteyenleri Garo'nun arkadaş olmaya davet ediyoruz diyebiliriz biz kendisiyle de görüştüğümüzde aynı şeyi söylemiştik bir siyasi uzuvdan ziyade bir Ermeninin e, öteki zannedilen bir Ermeninin bu topraklara dair söz söylemesinin ne kadar verdiği, ne kadar elzem ne kadar önemli olduğuna dair bir çıkış vardı ve bu çıkış sahiplerinin isimlerden biriydi Garopaylan ona da desteğimizi sunmuştuk partisinden ve kitlesinden azade ki Ahmet Villetvekili mesela ne kadar güzel, ne kadar farklı ne kadar hmm, o uzlaşma kültürünün gerekliliği ve buna dair pek çok haberi işte Mezopotamya ajansından tutalım da Jin ya da Dicle Fırat Haber Cilerin kurduğu o Dicle Fırat haberlerinin koordinasyonunda pek çok yerde öğrenmiştik. Pek çok yerde gizli saklı kalmış olan işte Mardin'deki saldırı olayı örgüsü ya da Diril ailesinin başına gelenleri haberdar olmuştuk. Pek çok yerde e, Abluka zamanı Kürdistan'da var edilmiş olan şiddetin ya işte işte YDGH ve PKK öne sürülerek var edilmiş ama aslında barış masasını deviren e, TC'nin kendi kurduğu bir fraksiyonun işte o işte paralı maşalı silahlı örgütler, Sadatlar, IŞİD çakmaları bilmem ne, Özgür Suriye, Zımbırtıları bunların hepsi paralarına bakıyor tabii ki mesela hani Burada da bağlantıyı kurmak istedikleri şey bunlardan haberdar edip ama yani Türk'ün aklına da hiç düşürüyorsunuz karpuz kabuğu getirmeyin kardeşi falan deyip düşmanlığa devam ettirmek ki pazar gününde gemlikte biz sevelim sevmeyelim önemli değil ama Kürdistan için önemli figür Abdura, Abdullah Öcalan. PKK'nin var ilgili saatlerce konuşulur ya da işte PKK'nin mücadelesi olmasaydı bu Kürt'ün başına ne gelirdi onu da bilemiyoruz. O da farklı bir şey. Ama binlerce insanın öldüğü bir savaşın ardından bir barışa ulaşabilmek için madem muhatap alınmış bir insandı Abdullah Öcalan. Aynı mota devletin savunduğu şeyi HDP de bir biçimde tekrardan yansıtmak ister. Nerede bu e, Abdullah Öcalan ve ne durumu nedir diye. Buna dikkat çekmek istedikleri için özgür basın çalışanları da dahil pek çok insan gözaltına alır. E, SYKP üyesi e, Ronny'nin e, canı yakılır. Resmen işkenceye uğrar ve beden pek çok şey e, bu insanlara göz daha verilir. Tamam PKK lanet diyoruz falan filan fiş mekan. Eyvallah çok güzel. Her gün e, ateş düştüğü sadece yeri yakıyor. İster gerilla olsun ister asker olsun sonuçta ölen. Bir can, bir beden ve çoğunlukta da yoksullar buna dikkat çekip de devletin zamanla muhatap aldığı o temsili hatırlatmak ve akıbetini sormak ya da barışı uzaşabilmek için bir yol açabilmenin gayretinin neresinin kötü olduğunu da hala çözemiyorsun ya da çözdürmüyorlar. Buna karşılık bir saldırganlık vardı. İşte neyse bunun gibi pek çok şeyi pek çok detayı biz ancak işte o küçük haber aralarında dipnotları bu arkadaşlarımızın tutsak edilmiş arkadaşlarımızın haberlerinden öğrendik. Ki nicesini de tutsak etti devlet sadece gözaltına almakla kalmadı. kimilerinin davalarında süründürdü. Kimilerini işte içeride mahpus etmeye devam ediyor. Kimisinin hakkını yiyor. Kimisinin işte... Aman işte onun da haberini yapmayalım canım. Şimdi bizi pekekeli falan zannediyorlar. Bok zannederler. Ne zannedecekler? Niye pekekeli olasınız? Ya da her Kürt diyenin pekekeli olmadığı gibi. Her pekeki savunanın da belki bir Kürt'e bir faydasının değil. Belki onun başka yönünü görmeniz için sizlere bir şey söylediğinde belki dikkat çekebilirsiniz. Ki bunlar da yaşanmışlıkların üzerine eklenmiş olan bir ahlar ağacının devamı. Belki, belki, belki uzayıp gidiyor. Ama çürüme ve renklerin soldurulması gerçekliğini savunuyor. Ee, giderek daha ırçılaşmış, giderek daha kötüleşmiş bir ülke var. Neyse, nefes alalım. Alpha Rhythm, Ecomatix ile beraber Ganimet Ve sonra Ecomate, Ecomatix'i, Celsius Recordings'e inanan yeni EPC'li konu geçeceğim. Abstraction Partisi, Thank you son düzlük inanılmaz dehşet verici pek çok şeyle karşı karşıya kalıyoruz ve işte ee, bu karşıtlıklar ve bu biçimsizlikler yenisi arada mesela depolarında saldırı olan atık kağıt işçilerinin bir gün önce yakılmaya çalışılıyor ırkçı şövenizmin artık durdurak insan, insanlık falan tanımadığı bir kazayı öne sürüp de hep yapıldığı gibi başkası öteki hedef kalınıyor bir ülkede hukuki bir teminat olmadığı için yaşam tas tamam. Pamuk ipliğine de rehin bırakılıyor. Maalesef 3 kişi görmüş. Olsun. Közdağlar, müzdağlar peşinde koşarken e, Ronnie Gören'i mesela kenarda tutuyoruz. İşte niye PKK, niye işte Abdullah Hoca niye bıdı bıdı, niye şu bu, niye bu. Neyse dediğimiz gibi yaşandıkça görecek ve HDP dışlandıkça ya da bu sistemin içerisinde o çöreklenmiş olan ahlaksızlık bu halde e, devam ettiği müddetçe işte o başınızdaki başamir ve şürekası MHP ve Dangos takımı da eksik olmaz bu memleketin başından yani başımızdan tek eksik olmaz. Bütünüyle muğlak kılınmış bir tehdit gönüksü, iftira çabası, eksiklik olmayan bir ötekileştirme halinin orta yerinde bir kere daha Kürt halkına susun buyurulur. Medya ve Hukuk Çalışmalar Derneği'nin internet sitesinde gazeteci arkadaşımı Sibel Yükler'in vurgulu sorgusunu da ekleyelim bir kere daha buraya. Ne zaman siyasetçiler ve Kürt gazeteciler için basın özgürlüğüne büyük bir darbe yapası bu aynı oranda büyük bir facianın da habercisi olur. Bir Mehmet Ali Biran'ın andığı KÇK basın davası dönemine bakalım. 20 Aralık 2011 yılında Kürt siyasetçiler ve Kürt gazeteciler büyük bir operasyonlarda gözaltına alındıktan sadece 8 gün sonra... 28 Aralık 2011 tarihinde Roboski bombalandı. Çoğunluğu çocuk olmak üzere. 34 Kürt Roboski katliamında öldürüldü der. Gerçekle bağ kopartıldığı vakit yerine ikame edilenler her acıya çıkıyor bu ülkede. Ahlakın, hakkın, hukukun, demokrasinin, söz hakkının ve yıkama karşı mücadelenin örselendiği, imkansıza yakın konulduğu olduğu yerde bir tek zorbalık, bir tek istibdat rejiminin varlığı kesintisiz kalınır. Bugün 21 yurttaş, bugün 21 emekçi, bugün 21 gören göz, kalem, gazeteci ve işçi gözaltındadır. Topyekun bir memleketin yıllar yıldır kanayan yarasını yeni ekler var edilmeye çalışılıyor ve devam ediliyor. Bugün 21, yarın yüzler sonra binlere eklenecek, evrilecek bir kuşatmanın ortasında sözün kıymet harbiyesini şimdi anlıyor musunuz sahi ama sahiden? Karanlıktan çıkış için dayanışmanın ne kadar elzem, nasıl da mühim bir mesele olduğunu fark ediyor musunuz sahi ama sahiden de o renkler solmadan. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ses vermeye devam ediyor. İşte bugün bir haftayı tamamladı işte gözaltılar ee, ve akibet konusunda hiçbir yorumda bulunulmazken gazetecileri serbest bırakın çığlığı dışında veya işte bu bahsettiğim haberlerdeki gibi olay örgülerinin akışlarının gerçekliğini kimse konuşmadan hayat geçip gidiyor. Hakikatten haber vermek doğruya dair tespitlerde bulunmak tahillere girişmek hep sorgulanır kılınmıştı ama bundan sonrası hani işte burası özgürlükler ülkesi demokrasinin kut taçlandığı kullandığı ülke güllük kütistanlık bir yer ne istiyorsunuz daha falan derlerken işte hakikati kendi elleriyle bildiriyorlar sesli meram karşı radyodaydı ekometics I should feel bitireceğim karşı radyonun sunduğu imkanlar dahilinde bizler buradayız karşı radyo.com spotify ve tabiki soundcloud hesaplarındayız aynı zamanda arkayword'ta da yüklüyüz. Ee, seslimeram.tamlar.com, dizsizgi makina.blogspot.com adreslerinde de hem streşime hem de burada anladığımız seslimeramın meram kısmına ulaşabilirsiniz. Tekrardan görüşünceye kadar direnç ve dayanışmayla gazeteci arkadaşlarımızın da özgürlüklerini konuşabileceğimiz bir haftaya ulaşabilmek ümidiyle.